bu bir soruya verilen cevapla ilgili olduğundan öncelikle o soruyu tekrar etmekte faide var. İmam-ı Azam rahimahullah'a göre Kur'an'ın manası rukni astiği olunca onunla namazda İmam-ı Azam'a göre ittifa edilir. Yetinilir diye bir itiraz var idi. O itiraza cevapları veriyorduk. Dolayısıyla onunla yetinilince o zaman mana Ruhni Asli olunca ve namaz da onunla i̇mam adam Azam göre yetinilince özür olsun veya olmasın böyle bir yetinme ittifası konusu olunca o zaman bu mana ya veyahutta Kur'an değildir. İkisinden birini söylemeniz gerekir diyor soruyu soran. Eğer derseniz ki mana Kur'an'dır derseniz o zaman iki tane mahlur çıkar. Birincisi Adem-i i̇tibar Kur'an demişti. Yani Kur'an'da nazma itibar etmeme çıkar ki Kur'an'da nazım ''Kur'an'ın bizatihi kendisidir.'' ''Alet tahkib ve alet tesamuh.'' demişti. Yani Molla Hüsrev'in tarifine göre ''Kur'an nedir?'' diye tarif ederken ''El nazmul muncelu, el menkulu tevatüren.'' demişti. Yani Molla Hüsrev tarifine ''El nazmu.'' diye başlamış. Demek ki Molla Hüsrev'in yapmış olduğu tahkike göre Nazım nedir? Kur'anın bir dâdi kendisidir? Eğer siz soruyu soran diyorsa, buna cevap vereceğim. Eğer siz derseniz ki, mana Kur'andır, o zaman siz nazma itibar olmadığını söylemiş olursunuz. Halbuki önce ale nazım Kur'anın bir dâdi kendisidir veya hatta ale tesâmu nazım Kur'anın nejidir cüdüdür demiştir. Bunları bir önceki derste söylemiştim. Birinci mahkur budur. İkinci mahtur ise رَعَدَمِ الصُبْقِ <gül> الْحَدِّ demişti. Yani Molla geride yapmış olduğu Kur'an nedir? Kur'an'a dair yapmış olduğu o tarihin ne olması gerekir? Buna yani Kur'an manadır sözüne sadık olmaması gerekir. Neden? Çünkü geride fikredilen tarih biraz önce de söylediğimiz gibi اَنَّظْمُ الْمُنْزَلُ اَلْمَنْقُولُ تَوَاتُرًا Yani orada tarih nazım ile başlıyor. Eğer siz derseniz ki mana Kur'an'dır, hani mana? Mücerred mana Kur'an'dır diyecek olursanız o zaman Lollah Hüsrev'in geride yapmış olduğu tarihin bunu yani Kur'an nedir sorusunun cevabına mükerred manadır derseniz onu içermez o zaman. Bu tarif buna kamil olmaz. Buna sadık olmaz. Halbuki orada bu tarif nedir demiştik? Cami'dir demiştik. İşte siz Kur'an manadır derseniz iki tane mahzur çıkar. iki mahzuru söyledik. Bu iki mahzuru ben taraf etme hususunda da yine Molla Hüsrev ne demişti? Burada şunu kötü etmemek lazım demişti. Doğrudur. Kur'an mana, Kur'an'dır dediğimiz zamanda, mücerret mana Kur'an'dır dediğimiz zamanda bu iki mahzur lazım gelir, doğru. Ama ne zaman? Bu iki mahzur eğer lazım için bir halet yok ise lazım gelir. Eğer nazım için bir halef var ise, şölenen iki mahturun ikisi de lazım gelmez. Ki İmam-ı Azam'a göre, mana Kur'an'dır denildiği zamanda, mücerred mana Kur'an'dır denildiği zamanda, o mana mutlak olarak, nazımsız mana demek değildir. Eğer arabi lügatla değil ise, hariki lügatla o mana nedir? Kur'an'dır. Yani dolayısıyla, Arabi lukasının neşi var? Halevi vardır. Halevi olduğu zamanda da bu iki mahrurun ikisi de ne olur diyorduk? Demiştir, taraf olur demişti. Şimdi geldik ikinci ifadeye. Yani Kur'an, mana ya Kur'an'dır veya değildir. Eğer mana Kur'an değil ise, yine bu geçenki derste söylediğimiz naktar ile konuya gireceğiz. Orada eğer mana Kur'an değil ise o zaman yine bir mahlur lazım gelir demişti. O da neydi? O da Adem-i hazriyet kıraat Kur'an-i salati, Namazda Kur'an okumanın fark olmaması lazım gelir demiş. Neden? Çünkü İmam-ı Azam'a göre Kur'an'ın manası ruh asli olunca ve derseniz ki o mana Kur'an değildir derse geriye ne kalır? Nazım kalır. Nazım ise İmam-ı Azam'a göre nedir? Ruk-ü Zahid'dir, düşebilir. Dolayısıyla düşebilir olması itibarıyla Mana Kur'an değildir deyince, nazım da düşebiliyorsa o zaman kıraatın namazda ne olması gerekir? Fark olmaması gerekir, demiştik. Şimdi bunun cevabını vereceğiz bugünkü dersler. Evet, saniye veyahut ikinciyi tercih ediyoruz. Yani diyoruz ki mana Kur'an değil. Ama böyle dediğimiz zaman itiraz eden ne diyordu? O zaman namazda kıraatın fark olmaması lazım gelir diyordu. Ona ne cevap vereceksiniz? Ona da şöyle cevap verilir. وَقَوْلُهُ <gülüyor> يَلْزَمَادَ مُصَافِيَةِ قِرَاتِ الْقُرْآنِ salati. Şimdi burada, sizin kitaplarda ve da ''Vefi cevab-i kavlihi'' diye takdir yapmıştır yerinde. Yani ''Vefi Cevabı i o soruyu soranın sözüne cevapta. Ne demişti o? O demişti ki ''Yelde muadem faziyeti fazliyeti kıraat-i kuran namazda Kur'an okumanın fark olmaması lazım gelir.'' demişti. İşte o söze cevapta kulna. Deriz ki La biz şunu kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz ki emme ha namazın caiz olması mutallikun Kur'an' kur'anil mahdud. allah de tarif etmiş olduğu o tarif edilen Kur'an'ın kıraatına tarif ettiğini namazın cevazının tarif edilen Kur'an'ı kıraat etmeye taalluk ettiğini kabul etmiyoruz diyor. Peki namazın cevabı neye taalluk ediyor? Tarif edilen Kur'an neydi? Em'nâ'l-muncer fi'l-akhir. Ben huva. O namazın cevabı mütalikü bir manahi Kur'an'ın manasına taalluk ediyor. İmam azamın birinci görüşü budur. Biz birinci görüşünü okuyoruz daha sonra dönmüş olduğu görüş var onu okuyacağız. Dedim ya bu konunun bütününü dinlemeden bir kısmıyla hüküm vermeyiz. Şu anda bir kısmındayız hala. Hüküm vermeyiz. Bilakis namazın cevazı Kur'an'ın manasına tağlık ediyor. Siz o manayı ister Nazmi Arabi ile ister Paris'i lügat ile isterse başka bir lügat ile Okuyacak olursanız, ilave kıraat edecek olursanız, namaz caiz olur demek istiyor. Işte. Oldu mu? Onu söylüyor yani bu Ve imam şimdi diyeceksiniz ki, mevla ana şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, Bismillah. فَقْرَعُ مَا تَيَسْتَرَ مِنَ Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Kur'an'dan ifadesi neyi gerektirir? Kıraatın mutlaka arabi da olmasını gerektirir. Diye bir soru soracak olursanız bu o sorunun cevabıdır. Babavi iskemafiye mukaddes sual cevabıdır. Mukaddes sual budur. Ve İmam-ı İmam-ı Azam hamle kavluhu taala. Mevla-ı ta kavli kerimine hamd Hangi kavli kerim فَقَعُوا مَعْتَيَسْا مِنَ Kuran, ''Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunuz, Kavli i kerimini hamletti.'' Ne üzere hamletti? اَلٰى وُجُبِ رِعَيَةِ الْمَانَى Manaya riayet etmenin vücubuna, nazma değil, Arabî nazma değil, manaya riayet etmek vakittir. Bu ayeti i kerimeden anlaşılan budur diyor İmam-ı Azam. Niye? Dûnel lafzı lafız değil, manadır diyor. Ona riayet etmek gerekir. Neden? Bir delilin lâhe Kendisine zahir olan bir delilden dolayı. İmam-ı Azam rahimahullah'ın kendisine zahir olan delilin ne olduğunu biz bilmeyiz. Fakat usulcüler ve fakihler bu noktada bir takım bilgiler vermişlerdir. İsabet etmiştir, etmemiştir. O da iyi bir şey. Nitekim şimdi Molla Kutrevi Taftazani'nin telbih üzerine yazmış olduğu hakiyede bu konuda yani İmam-ı adama zahir olan delil nedir konusunda bir yorumu var. Orada diyor ki Bismillah faklau ma telamil kuthan Kurandan kolayımıza geleni okuyunuz ayeti kerimesindeki, minel Kurandaki min Kesir karinesinden dolayı mini tet aydınlığı. Dolayısıyla manası nedir? Kur'an'dan kolayınıza gelen bazı okuyunuz demektir. O bazı nedir? Bunun üzerine faziletli kişiler şöyle yorum yapmışlardır diyorum Allah'u teala. Bu bazı iki şekilde olabilir. Ya bazı basitidir veya da bazı terkibidir. Bazı basiti ne demek? Bir ayeti kerime demektir. Kur'an'dan kolayınıza, yani Kur'an'dan kolayınıza gelen bazı okuyun derken o bazıdan maksat ya bazı basitidir ki o da bir ayeti kerime demektir. En azından onu okuyun. Yani namaz olsun diye. Ya o demektir veya da bazı terkibi. Terkip malumunuz. Kelime ve manası var. Değil mi? Yani ayet var ve manası var. Terkip dediğiniz zamanda işte o terkipten baz sadece mana olabilir. Değil mi? O terkip, bazı terkibi dediğiniz zamanda o terkibiden maksat nedir diyor? Ondan maksat işte o manadır. Nazım değil, manadır. Terkibiden, o terkibden mana bir kısım değil midir? Bağ değil midir? Evet olur. Dolayısıyla İmam-ı Azam rahimahullah böyle bir yoruma giderek Fakra'ûl-mâ -e seyyes Kur'an âyet-i neye hamletmiştir? Manaya, bir ayete hamletmiştir. Diye. Tabii İmam-ı Azam'ın kendisine zahir olan delil nedir? Onu Allah bilir. Şimdi devam ediyor. Bu dediğim gibi İmam-ı Kur'an hakkında yapılan bir nakil. Şimdi ikinci bir nakil yapacağız. Bu ikinci nakil önemlidir. Kâle i̇mam ı i̇slam fi şerhî mevsud. İmam fakru i̇slam mevsud şerhinde diyor ki اِنَّ نُوحَقْنَ اَدْيِي مَرْيَانِ Orada bir Ebi kelimesi eksiktir. Nuh bin Ebi Meryem diyor ki rava bu Rava rivayet etmiştir. Neyi? Rücu'a Ebi Hanifete ila kavli imam. Ebu Hanife'nin rahimekullah İmameynin görüşüne döndüğünü rivayet ediyor. Kim? Nuh bin Meryem. Yani İmam-ı Azam Ha, bir önceki derste, şimdi özetlemeye çalışmış olduğumuz noktadaki görüşünden dönmüştür. Nereye dönmüştür? İmameyni, yani İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimahun Allah'ın görüşüne dönmüştür. Nedir İmameynin görüşü? İmameyn'e göre fa Farsça kıraatın, yani Arapçadan başka bir lugat ile kıraat namazda ne değildir? Caiz değildir. Ancak Kişi Arapça kıraata kadir değil ise, ondan aciz ise o zaman başka bir kıraat ile de, yani başka bir lisan ile da ne yapabilir? Kıraatı yapabilir diyor kim? i̇mam Ama kadir ise caiz değildir, ancak Arapça nazım ile onu okuması gerekir diyor i̇mam Bu söylemiş olduğumuz İmam-i'ne ait olan görüş, Aynı zamanda İmam-ı Şafii Rahimahullah'tan da bir rivayet. Ancak İmam-ı Şafii Rahimahullah'ın görüşü bu olarak kitaplarında beyan edilmiyor. İmam-ı Şafii Rahimahullah'ın görüşünü biraz sonra nakledeceğim. Demek ki i̇mam göre kişi Arapça nazım ile kıraata kadir ise Farsça veya başka bir lügat ile ne yapamaz kıraatı yerine getiremez. Ama kabir değil ise kıraatı yerine getirebilir. getirebilir. Şimdi bunun üzerine İmam-ı bu görüşü ve aynı zamanda İmam-ı Şafii'den bir rivayet olan ki İmam-ı Şafii'nin asıl ve ikinci görüşünü biraz sonra söyleyeceğim. Ona temel teşkil eden delil nedir? Ona gireceğiz birincisi. ikinci olarak da ve huva el asahhu Sözü üzerinde konuşacağız. Ve huve imameynin görüşü nedir? En sahih olan görüş imameynin görüşü. Delillere girmeden önce, çünkü bu aynı zamanda İmam Şafii Rahimehullah'ın da delilidir. İmam Şafii Rahimehullah kendi görüşü olarak diyor ki, namazda, Arapça dışında, Arap lügatı dışında, Başka hangi lügat olursa olsun, Farsça veya başka bir lügat ile kıraat caiz değil. Hem de kişi kadir olsa da Arapça okumaya, o da caiz değildir. Peki Arapçayı kıraat edemiyor. Kendi lisanıyla ne yapabilir, okuyabilir. Hayır, onu da yapamaz diyordum Şahih, rahimehullah. Peki nedir o kişinin hükmü? O kişi ümmi diyor. Ümmi olan kişi Arapça kıraat edene kadar yani kıraata kadir olana kadar kıraat etmeden namazını kılar. Böyle olduğu hal ediyor İmam-ı Şabi Rahimullah. Tutar da yani Arapça nazma kadir olamadığı halde ne yapacaktır? Hiç konuşmayacaktır. Kıraat etmeyecektir. Edemiyor ki. Eğilip kalkacak, yer fiilleri yapacak namazını kılacaktır. Kıraata çalışacaktır. Durumu bu iken yani ümmi iken tutar da başka bir lukat ile, falsça veya başka bir lukat ile kıraat etmeye kalkacak olursa diyor İmam-ı Şafi'ye namazı batıl olur diyor. Ümmidir, ümminin hükmü onda cari olur. İşte İmam-ı gerek birinci rivayeti ki İmameyn ile ayrı. Gerekse ikinci asıl görüş olan bu görüşe bu görüşe delil nedir? Bu görüşe delil iki ayet terime kerime getirilmektedir. Bir, bismillah. İnna enzelnâhu Kur'anen Arabiyyâ. Mevla Teala buyuruyor ki biz Kur'an'ı Arapça Kur'an olarak indirmiş. Birincisi bu. İkincisi de biraz önce okumuş olduğumuz. فَقْرَعُوا مَا تَيَسْتَبَ Kur'an, الْقُرْآنِ Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza geleni ikraat ediyoruz. İkincisi de budur. Bu iki ayet-i kerimeyi delil getirerek ki bu iki ayet-i kelime aslında İmam-ı Şabi'nin ondan rivayete değil ama ikinci görüş ve kendi görüşü olarak naklettiğimiz görüşüne tam değil İmamey'nin görüşüne de delildir. Fakat İmamey'in ki bu iki ayet-i kerime tam delil derken neyi kastediyorum İmam-ı görüşüne tam delil derken? ister Arapça Nazm'a kadir olsun, ister kadir olamasın, Arapça Nazm'ın dışında başka bir lukat ile namazda kıraat yapmak caiz değil. Bu iki ayetlerime bunu gerektiriyor. Fakat İmam-ı yani İmam Muhammed ve i̇mam Ebu Yusuf diyorlar ki, eğer kişi Arapça Nazm'a kadir değil ise, başka bir lügat ile kıraat yapabilir. Neden? Çünkü yapamaz diyecek olursak, bu teklifi imala yutak olur. Beceremiyor adam Arapça kıraat. O zaman beceremediği bir şeyi yapacaksın diye ona dayatma olur ki, bundan dolayı diyor imamin, biz burada bu konumda olan kişi hakkında başka bir lisan ile de Farsça ki özellikle onu söylüyorum çünkü ihlal var bu konuda da. Hangi konuda? Başka lukat dediğimiz sadece Farsça mıdır? Yoksa Farsça dışında diğer lukatlar mıdır? Bu konuda da ihlal vardır. Kerhim'in hocası Berda'i diyor ki sadece Farsça. Ama Kerhim'in kendisi ki onun bir Farsça da olabilir. Diğer lukatlarda da olabilir diyor. Onda da ihlal var. İşte bu iki delil bunu ortaya koyuyor hakikaten. Teklisi mana tak olmasın diye imameyin ne oluyor? Kadir olamayan kişi başka bir lukat ile de kral edebilir diyor. i̇mam adamın Azam'ın dönmüş olduğu görüşte bu. Burada diyor ki i̇mam adamın Azam'ın görüşü bu iki nasfa aykırı düşeceğinden i̇mam adam görüşünden buraya dönmüştür diyor. Bu meçhul. Ama söz Bu bir. İki, ibarede ve huve el asahhu Öyle değil mi? Yani ve huve imameynin görüşü el asahhu. En sahih olan görüş budur demek. Bunun üzerine de itiraz var. Nedir itiraz? İtiraz şudur. Yukarıda okumuş olduğumuz inna üzellahu kur'anen arabiyye biz onu, Arapça yani Kur'an'ı Arapça Kur'an olarak indirdik, ayeti kerimesinde iki şey var. Bir, Kur'an münzel. İki, Kur'an Arapçadır. İki şey var. Yani Kur'an münzel olmakla ve Arapça olmakla vasf bu ayet Dolayısıyla kişi namazda kıraat ederken müncel olan tevatür diyorduk. Değiliriz bana geride mi? Tevatirdir diyorduk. O tevatür derecesinde müncel olan ve Arapça olan mahum ile kıraatı yerine getirmesi gerekir. Şimdi tabi burada bir itiraz var dedim. Bu ayeti kerimeyle Kur'an için iki vasıt ortaya çıkıyor. Biri müncel, biri de Arabi olması. Tamam. Ama başka bir ayeti kerimede, Bismillah ve innehu muhakkak ki o Kur'an evvelki ümmetlerin yani evvelki peygamberlerin kitaplarındadır dikkat ediniz evvelki peygamberlere gelen kitaplar arazka değildi ki eğer ayet-i kerimede Kur'an evvelkilerin kitaplarındadır deniyorsa ki deniyor ayettir bu o zaman evvelkilerin kitabında olan lafın değil, manadır sadece. Sadece nedir? Manadır. Bu ayeti terime. Şimdi, itiraz eden diyor ki, siz nasıl imameynin görüşüne en sahih olan görüş budur diyerek imam-ı azamın görüşünün sahih olmadığını işaret ediyorsunuz. Bakınız, Evet, münzel ve Arapça adın olması konusunda ayet var ise sadece manaya Kur'an denilmesi hususunda da ne var? Ayet var. Dolayısıyla ayetler tearruz etti. Tearruz ettiği zamanda çıkıp da diyemezsiniz ki bu ayetin ortaya koyduğu hüküm, diğer ayetin ortaya koyduğu hükme göre daha fahittir. Bu ifadeyi kullanamazsınız. İtiraz bu. Bu itiraza cevap verin deliyor. Bismillah. İnna enzalnahu Kur'an'a Arabiyyen ayeti kerimesi muhkemdir. Ve tevil ihtimali yoktur. Muhkem o demektir zaten. Tevil dilemez. Ama ikinci ayeti kerime Bismillah ve innehu lefi zukuril eblemîn ayeti kerimesinde ise innehu vuzun minin Kur'an'a değil de Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a raci olduğunu söyleyen müfessirler vardır. Ne demek istiyor? Yani bu ayeti kerime müebbeldir, muhtemeldir, ihtimalidir muhkem değil. Muhkem ile muhtemel karşılaştığı zaman muhkem hiç şüphe yok ki tercih edilir. Dolayısıyla imameynin görüşü afahtır sözü geliyor. Bunu da söyledikten sonra şimdi başka bir konuya girelim inşallah. Ve lahu, ey manaya delalet eden nazım için vardır. Ne? Arba'atü aksami. Dört kısım vardır. Bir arba'ati bir arba'ati itibaratin. Dört itibarla dört kısım vardır. Buradaki kısım taksim manasındadır. Bunun üzerinde de konuşacağız tabii. Ama önce şu iktibarlar neler? Manaya delalet eden nazmın dört kısmı yani dört taksimi var. Neyle? Bir erbaat-ı iktibaratın dört iktibarla. Dört iktibar demiş olduğu وَضَرْضًا اِشْتِعْمَالِ الْمُتَكَلِّمْ وَقُفُ السَّامِعِ Ne demek bu? Bu şu demek. şu rahlenin bugüne kadar hiç icat edilmediğini varsayalım. Ve bu rahlenin tahtalardan bu şekle getirdiğini düşünelim. Ben tahtaları bir araya getirerek bugüne kadar bu şekilde bir şey yok idi, böyle bir şeyi vücuda getir. Şimdi bunu vücuda getiren, yani icat eden kişi ne yapar? Önce buna bir isim koyar. Bunun adı Vazor'dur. Yani Rahle der. Ne oldu şimdi? Rahle kelimesi şu heyeti mecmu'a'ya vaz edildi. Şu görüntüsü olan buna vaz edildi. Daha sonra Rahle denildiği zaman herkes neyi anlar anlaşılır ki şu heyeti mecmu'a. Yani daha sonra rahle denince ikvalı ben yaptım tamam. Ama daha sonra halk arasında rahle denildiği zaman şu heyyeti mecmua anlaşılmaya başlar. Buna ne derler? Celalet derler. Daha sonra rahne kelimesini tekellüm edecek kullanacak kişi onu nerede kullanır? Bu heyyeti mecmuada kullanır. Buna da ne derler? İstiyamal derler. En sonunda da biraz sonra kanunil vakti diye bir ifade kullanacağım. Vabr kanununa göre. Vabr kanunu anlatıyoruz şu anda. Son merhaleşi de bunun nedir? Son merhaleşi bu lastı vakt eden de diğer bütün insanlar da, rahle ismini duydukları veya bir de yazılı olduğunu gördükleri zaman neye intikal eder hemen zihinleri bu hüküm mecmua-i fıkh'a der. Buna da buna da hukuku samih, aleh-i hal-i i mecmua-i ona Buna vakıf olması de, demek. Dört diye itibar dediği burada budur. Yani vazu itibarıyla, delalet itibarıyla, içtimal itibarıyla bir de bu u sami' itibarıyla manaya zelalet eden mazmun dört kısmı, buradaki ifadesiyle söylüyorum vardır. O kısım taksim manasındadır. Niye ona geleceğim? Şimdi burada aynen Kur'an kelimesinin ıtlakı konusunda olan ihtilaf burada var. Ne o? Kur'an, Molaku Sreve göre ne idi? Ne idi göre ne idi? İsmi Allah sıvırmana cemiyan Burada da bu dört kısım, daha doğrusu dört taksim. Bu dört taksimin altında ne var? Tam 20 tane kısım var. Şimdi sayacağız onları. Dört taksimin altında ne var? Yirmi tane kısım var. Hatta sayalım onları. Çünkü bunlar belki de bir yılı alacak derslerin konuları. Bir, vatı itibarıyla birinci taksim vatı itibariyle. Vatı itibariyle olan taksimde dört kısım var. Hav, ham, müşterin müevbel, fakat molla kusre müevbel demiyor, cem'i müneker diyor. Neden? Onu anlatacağız Delalet itibarıyla olan Taksim'in altında sekiz tane kısım var. Çünkü delalet itibariyle olan Taksim'in iki ciheti var. Bir vuduh ciheti, bir de kafa ciheti var. Yani lafın o manaya delaleti vazuh mıdır, açık mıdır, yoksa kapalı mıdır, hafif bilgi midir? Vuduh itibariyle delalet, vuduh cihetiyle dört kısım var. Zahir, mas, müfesser, muhkem. Hapa itibariyle da dört kısmı var yine delaletin. Hafi, müşkil, mücmen, müteşadil. Etti on iki kısım. Dört tane geri de vardı. Sekiz de buradan çıktı. On iki kısım etti. Ondan sonra mükekenlimin lafı istiabal etmesi açısından da dört kısmı var. Hakikat, mecaz, farih, cinayet son olarak da sami'in manaya vakıf olması cihetinden de dört kısım var. Dal bir dal bin ibara, dal bin işara, dal bin delale dal bin iktiba. İşte bu yirmi kısım. Bu yirmi kısımın yirmi de neye ıslak edilir? Yani hani Kur'an manaya delalet eden matma isimdir diyorduk ya. Bu yirmi kısımda Fahru'l-İslam'a göre nazım ve manaya, nazım ve manaya mutlak edilir. Ama Molla Hüsrev'e göre ki Molla Hüsrev tenfih sahibi sabr-ı şerianın manaya telalet eden nazmın kısımlarıdır bu yirmisi demiştir. Ona itibaren Molla Hüsrev'de aynısını kullanmıştır. Ve nice kim? İfadeyi de nasıl kurmuştur? lahu اَيْ لِلْنَظْمِكْ دَعَلْ لَعَلَى dikkat ediyoruz. لِلْنَظْمِكْ دَعَلْ لَعَلَى الْمَعْنَةِ Ne vardır? اَرْبَعَةُ derken dört taksim, dört taksimin altında da yirmi tane kısım, dolayısıyla bu yirmi kısmın yirmi de nereye gidiyor? manaya delalet eden nazıma gidiyor. Bunu söyledikten sonra Burada bir şeye daha işaret edelim. Erbat-ı derken oradaki aksam kısımlar demek değil. Ya taksimat demektir. Yani taksimler demek. Niye o demek? Eğer kısımlar manasını verecek olursak yanlış yaparız da onu için. Nasıl yanlış yaparız? Bakınız bir misal vereyim size. Kelime nedir? İçim, til, ha. Nahirde böyle tarif ediyoruz. Kelime nedir? Üç kısımdır. Üç kısımdır. Kısım dikkat edin. Kısmın ne olduğunu buradan anlayalım ki buradaki kısım ifadesinin buraya uymadığını da anlamış olalım. Kısım nedir? Kısım anlatıyoruz. Diyoruz ki kelime üç kısımdır. İçin değil ha. Ne demektir bu? Bu şu demek. Kelimenin, kelimenin tahtında birçok fertler var. Bu birçok serdin bir kısmını isim, bir kısmını fiil, bir kısmını harf oluşturuyor. Demek ki kısım budur. Yani kısımlar neyin kısmı ise o şeyin, mesela kelimenin kısımları olduğuna göre isim fiil harf, o zaman kelimenin tahtındaki fertlerden her biri bir grubu oluşturacaktır. Kısım o demektir. Yani şu demek değil, üstünüze söyleyeyim ki, ondan sonra Kur'an'a geçelim. Şu demek değil, kısım dediğiniz zamanda, iş, e, kelime, isim değil, hafif. Her biri kısım. Bu kısım dediğiniz zamanda, bu kısımlardan biri, mesela ismi alır. Bu için kelime ifade kelime, kelimesinin Tahtındaki bütün fertleri kapsayamaz. Zaten kısmın evet. üzerini o. Nedir o? Neyin kısmı ise, neyin dediğimizde de maksim derler. Neyin kısmı ise onun bütün fertlerini ne yapamaz? Kapsayamaz. Belki bir kısmını eğer, kısımları varsa bir şey. Var. Kelimenin neşi var, Kelim, neş, var kimpin, kim, harfiye kısımları var. Öyleyse o kelimenin tahtındaki bütün fertleri bu kısımlardan bir tanesi kapsayamaz. Ya biri kelimenin tahtındaki fertlerden bir bölümü mesela isim, diğeri mesela fi, diğer bölümü diğer öteki de yani harfte diğer bölümü kapsar. Şimdi konumuzla ne alakası var diyeceksiniz. Konumuzla alakası şu. Kur'an veya şünnet için böyle kısımlar yok. Nasıl yani? Yani Kur'an'ın veya şünnetin bir kısmı var da bu kısım Kur'an ve şünnetten bir bölümü. Başka bir kısım var da Kur'an ve şünnetten başka bir bölümü. Başka bir kısım var da dört tane kısım yapayım onu yani. Dört tane kısım var da bu kısımlardan bir tanesi Kitap ve sünnetin bir bölümünü tıpkı kelimeli olduğu gibi veya başka bir kısım var diğer bölümünü, başka bir kısım var diğer bölümünü, başka bir kısım daha var diğer bölümünü. Böylece kitap ve sünnetin bütününü bu şekilde kapsayan kısımlar yok. Ne demek bu? Bu şu demektir. Bizim haf, an, müşterek müevvel, zahir, maf, müfessar, muhkem, hafif, müşkil, mücbel, müseşavir saymış olduğumuz birini kısım bu yirmi 20 kısmın yirmisi de, dikkat ediniz, yirmi 20 kısmın yirmisi de, bir hiçbirini ayırmıyorum. Mesela has, mesela ham, her biri bunların Kur'an'ın mecmul casimidir. Oldu mu? Ne demek o? Mesela buradaki ifadesiyle, size onu da okuyayım kısaca, ve jenî'ül Kur'an vel hadîs, yankasım ile has, dikkat edin ifade. Edin. Kur'an'ın bütünü ''Hah, am'' böyle yirmi kısmı sayın hepsine kısımlanıyor. O zaman şunu diyemezsiniz. Neyi diyemezsiniz? ''Has, Kur'an'ın bir kısmıdır'' ifadesini kullanamazsınız. ''Ham, Kur'an'ın bir kısmıdır'' ifadeşini kullanamazsınız. Neden? Çünkü kısmın özelliği neydi? Eğer bir şeyin kısımları var diyorsanız, kelimeye pastik ettim onu size, isim, fiil, harf, kısımları diyorsanız, kelimenin bütün fertlerinin bir kısmını isim, bir kısmını, harfi bir kısmını fiil içeriyor. Kur'an'da ise ne yoktur? Kur'an'da böyle kısımlar var da, harf bir bölümünü, am bir bölümünü, yeri de bir bölümünü bu şekilde yoktur. Ya ne vardır? Şu vardır. Bel kemihul Kur'an ve Hadis Kur'an'ın ve Hadis'in tamamı müsterek Böyle kısımlanıyor. Oldu mu? Her biri onu kapsıyor. O zaman ne demek lazım? Taksim demek lazım. Taksim derseniz o önceki mahlur ortadan kalkar. Kur'an'a yani manaya delalet eden Nazm'ın dört taksimi vardır. Taksimde böyle bir sorun yok. O taksimin altında kısımlar var, o önemli değil. Dört tane taksim var diyeceksiniz bundan dolayı. Eğer 44 kısım var derseniz hata edersiniz. Böyle bir kısım yok çünkü. Yani bir kısım var da Kur'an'dan bir bölümü, başka bir kısım var, başka bölümü, başka bir kısım var, başka Böyle bir şey yok. Peki, bunu da söyledikten sonra... فَإِنَّ عُلَمَاءَ اَنَا Bicim alimlerimiz, yani hanedi alimler, اِخْتَارُوا فِى النَّزْمِ تَقْسِيبًا bir taksim tercih ettiler. Öyle taksim ki يَعُنُوا نَزَرُهُ O taksimin nazarı ağamdır, kapsayıcıdır. Ta, nazar mülahaba demektir. Taksim aklı olan bir şey değil ki mülahaba etsin. Onun için takdir yapmamız lazım burada takdirde şudur. Nazarul mukassimi fihi fi taksimi demektir. İdafetli mana yani. Nazar kelimesinin huye ifadesi. Mana ne oldu o zaman? Mana şu oldu. Bicim alimlerin nazmı, nazımda tercih ettiler. Neyi tercih ettiler? Bir taksimi ki o taksimi yapanın mukassim yani o taksimi yapanın nazarul mukassim onun mülahazası onun mulahazası kapsıyor, kapsayıcıdır. Nerede? Fihi, hi, pazaruhu yani hi. fihi o taksimde. O taksimde takzimi yapanın mulahazası kapsıyor, yani amdur. Neyi kapsıyor biraz sonra söyleyecek, zaten onun üzerinde de bir sürü tartışma olacak gene. Yani. Usul bu, sürekli tartışılacak. Bir bu. iki veya yummu çok oluyor ne semaruhu bu taksimin faideki de çok oluyor böyle bir taksim yapmalar diyor. Hem de böyle birinci şey yani mukassimin taksimde mulahazatının am kabsaycu olması nedir fetabitun sabitliği için meumumih el mufrada ve merkebe. Çünkü bu taksim hem yusra hem de mürekkebi ne yapıyor? Kapsıyor. Onun için Bu taksim nasıl bir taksimmiş? Yamu, nazaruğu olan bir taksimmiş. Buna itiraz vardır. Hem de kuvvetli bir itiraz vardır. Tam gerildedir. Biraz sonra okuyacağım. Anlatacağız der. Bizim lider. Birincisi bu. İkincisi tabii ikinciyi de söyleyelim. Anlatımı sonraya bırakacağım. Vemmessani, ikincisi, ikinci neydi? Ve yecummu semeruhu, bu taksimin faydesi çoktur diyor. Bu ikincisi, niyetin o da sabittir diye, فَلِيْحَافَكِلْ اِعْتِبَارَٰكِ فَلِيْحَافَكِلْ تَقْسِمِيهِ الْيَعْتِبَارَٰكِ Yani mazhar, mahluf olan faili var, o ne bir taksimdir, mefolü nemuzaltır. Bu taksim, iktibarları kuşatıyor, çeliyor, ondan dolayı faydesi çok. İrtibarlar neydi? Biraz önce söyledik. Vazıh cihetinden. İrtibarat dedi. dört itibar. Vazıh, delalet, isti'mal-ül mütekellim, vukuf-ü sâmi'i. Bu dört tanesi. Bundan dolayı, yani bunların kuşatlığından dolayı bu taksim faidesi çok. İşte İzmir'in itirazı buradır ve çok yerindedir. Biraz daha alacağım inşallah. Hakiyor bu itibarları kuşatmasını. Min evveli va il vaadır, vağın başından ile akif ehmi samiyyi. Bak samiyyin anlaması dediğimiz sona kadar olan bu dört itibar. Biraz önce o itibarları yaptık değil mi bahaneler içinde? Yani vaadı başladık, başladı, bu kufu de bitirdik. Zaten arada telalet ne isim alma? başka da bir şey yok. İşte bu itibarların çermesi itibarıyla da bu taksimin faidesi çoktur diyor. Zira inne eda el mana. Manayı eda etme, manayı yerine getirme. Yercibarları kuşatıyor dedik ya nasıl? Şöyle. Fe inne eda el mana billaf. Lafız ile manayı eda. O eda gel cari. Cari olan. Ne üzere? Geldi o kelime. Ala kanunil vaktı vazu kanununa göre lafız ile manayı eda ki o eda vazu kanununa göre cari olacak işte böyle bir eda yesedri gerektiriyor neyi gerektiriyor vaf alvazi önce mabı on lafzı vaf etmesi rahlin icad edenin ona rahletmesi hamd alanatehu Sonra o lafzın delaleti. Ne demek delaleti? Şu demek. Ekevnehu, <gülüyor> lafzın olmasını gerektiriyor. Ne olmasını? Bihafi yenfehimu minhu el O lafızdan mana anlaşılıyor. Buna delalettir. Bir lafızdan anlaşılan nedir? O lafzın delalet eski. Vaz'ı Kişi icabetinde onu koyuyor O vaf sonra da isteğmâliyi gerektiriyor. Yani mütekellimin kullanmasını, isteğmâlehu derken, lafzı kullanmayı kim kullanıyor? Mütekellim. Sümme, ondan sonra gerektiriyor bu, e, vazı kanununa göre cari olan eda, lafız ile manayı eda, neyi gerektiriyor? Tehnel mana, mananın anlaşılmasını. Dördüncü kademede bu idi zaten. هَلِلَّفْتُ بِتِلْكَرْ اِئْتِبَارَاتِ الْاَرْبَاتِ Bu dört i'tibarlı lafız için vardır ne? اَرْبَاتُ اَقْسَامِينَ اَرْبَاتُ تَقْسِيمِ Dört taksim vardır. Her bir i'tibar bir taksim oluşturuyor zaten. Her taksimin altında biraz önce şöyle bir birinci, üçüncü, üçüncü, üçüncü dörder kısım birinci, üçüncü, dördüncüde de dörder kısım ikinci de sekiz kısım vardı. Toplamı yirmi kısım yapıyordu. Şimdi buradaki itirazı da söyleyelim. Orada bitireceğim. Şimdi burada bırakacağım. Mullah Kutrevi'nin ifadesine göre rahimahullah diyor ki ya ummu nazaruhu o öyle bir taksimi tercih etti ki bizim alimlerimiz bu taksim kapsıyor neyi kaps ta kapsıyor? Ne kapsıyor? nazaruhu bu taksimi taksimi yapanın Taksim'de mülahazası kapsıyor. Neyi kapsıyor? Birçok şeyi kapsıyor. Rahandır yani. Kapsayıcıdır. Tek şey değil. Şimdi burada İzmir'i der ki Mullah Hüsrevi Yecummu temeruhu Bunu anlatırken yani bu tarifin faydası çoktur derken vermiş olduğu bilgiler aslında Ya'ummu nazaruhu'da ...söylenmesi gereken bilgilerdir. Neydi onlar? O dört yani Yani Yağumun da ...söylenmesi gereken nedir? Müfret mürekket değil. Müfrede mürekkebi kapsıyor değil. Yahu bu kısımlar zaten... ...bakınız bu dört tane taksimden... ...birinci taksim olan... ...vakıh itibarıyla dediğimiz taksim... ...neyi kapsar? Müfredi kapsar. Gelalet itibariyle dediğimiz taksim mürekkebi kapsar. İstihmal itibariyle dediğimiz taksim hem müfredi hem mürekkebi kapsar. Bunlar hep genişe kat itibariyle demiş olduğumuz taksim sadece mürekkebi kapsar. Bunlar zaten kısımlar içerisinde var. Bunları tutup da ya ummul nazaruhunun tefsiri yapmayın. Böyle bir tefsir yapmayın bu zaten var. Ya umm nazaruhu da yapılacak olan tefsir yani o umumu açıklama ancak nasıl olabilir dört itibarı dediğiniz o dört itibar budur. Kaldı ki o dört itibarı tutup da siz bu taksimin faidesi çoktur değil. Faide yapamazsınız. Neden? Faide yapamazsınız. Niye? Çünkü bu dört taksim faide değil, taksimlerin faideşi değil, ya onun ille. Bakınız, vatır cihetinden dört bir taksim alıyoruz değil mi? O zaman vatır bizim taksim alıp kısımlar altına koymanın illetidir. Aynı şekilde diğer üç tane cihet de öyledir, ona faide diyemezsiniz diyor. Dolayısıyla siz yapmanız gereken, ''Ya ummu nazaruhu'' onun altına nereyi koyacaksınız? ''Ya cümmu semeruhu'' de anlattıklarınız diyelim. Allah'ın anlattıklarına anlattıklarını, ziyan, Allah sebebi anlattıklarını alıp nereye koymamız gerekiyor? ''Ya ummu nazaruhu'''nun içerisine koymak gerekiyor ve doğru çözüyor. Bunda da elhamdülillahi rabbil alemin. Fıkıhta inşallah. Fıkıhtan da çok önemli bahisler geliyor çünkü sizlerle onu da ihmal etmemeye aslına gayret gösterebiliriz. وَلَا بَيْعُ الْلَبَن۪ي فِيَلْضَوَعِ Kaldırılacak orası. Hayvanın memesindeki sütü satmak nedir? Batıldır. Yani, konumuz o Düşünün ki bir inek çok affedersiniz. Memesinde süt var. Biri diyecek ki, bu hayvanın memesindeki sütü sana şu kadar on yedeleye sattım, deşer. Bu satış nedir? Batıldır. Başüstü değil ha, batıldır. Gerekçe söyleyecektir. aslında. Şimdi var kelimesi, yani memedeki süt kelimesine gelince diyor ki ve o bu süt nidâd-ı zül sahibi olan içindir, yani hayvanata ait olan bir süttür Veyahut da velhub Mes sahibine ait olan süt. Ne gibi? Kesetli, liman eti, kadının memesindeki süt gibi. Süt anneyi para ile kiralamak caiz midir? Caizdir. Süt annenin çocuğa verdiği süt değil midir? Evet, süttür. O darretten dolayıdır. O nedir? O cevap darüetten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla. Yine kadının memesindeki sütü satmak da haramdır. Hem haramdır hem de nedir? Batıl bir vakittir. Şunu da ifade edelim soranlar hep geri gelmişken söyleyeyim. Bir çocuk iki buçuk yaşından sonra annesinden süt emebilir. Emersen o. Tabii ki iki buçuk yaşında çocuk için ahkamdan bahsetmeyeceğim. Ama süt emdiren için ahkam cari. Çocuğun bir günahı olamaz. İmam-ı Azam'a göre iki buçuk. İmameyne göre iki yakından sonra ki imam Cüferik Cül diyor. Ha ama itibaren Allah'ın bir görüş değil. O. Sonra bir annenin çocuğu emdirmesi haramdır. Neden? Çünkü süt anneden cül kabul edilmektedir. Dolayısıyla bir insan Bedenindeki bir uzuvdan faydalanması ne değildir? Cahit değildir, haramdır. Süt de bedenden bir uzuv gibi kabul ediliyor hanefilere göre. Dolayısıyla çocuğun çocuk olarak ihtiyaç duyduğundan dolayı o yaşa yani iki buçuk yaşına kadar emdirilmesi mübah. Onda bir sorun yok. Ama ondan sonra yüzden istifadeye gidiyor ki bu nedir? Haramdır. Peçinlikle kesilmesi lazım. Bunu da yeri gelmişten söyleyeyim. hayvanın memeçindeki sütü satmak batıldır dedik. Niçin? Bilgarar, garardan dolayı. Garar kelimesi aslında çok esnek bir ifadedir. İmam-ı Seraksi mevsusunda garar kelimesi için mek'ulul akide ifadesini kullanır. Akibeti mek'ul, <gülüyor> hakikaten akibeti mek'uldür. Neyin akibetini? Hayvanın memeçindeki sütü sana on ytl'ye sattım. Bu da bir, çok affedersiniz, suur var. Memeçinde süt gözüküyor, şişmiş. Diyor ki, bu hayvan da diyor ki ben bunun memeçindeki sütü sana on ytl'ye sattım. Burada karar var. Ondan dolayı bu akit batıldır. Karar ne demek? Biraz önce söyledim, Serahdin'in ifadesine göre karar akıbeti meçhul demektir. Her ne kadar aldanma manası var ise de Asıl tercih edilen görüş akibeti meçhul. Ne demek akibeti meçhul? İşte şimdi okuyacak olduğumuz talim onu gösteriyor. Faatahu intifahu. Ola ki o memedeki şüt dediğimiz şey aslında bir şişkinliktir. Şüt de falan yoktur orada. Olama ya da bilmiyorum. bir. 1 2 Ve ennehu yunazu fi kayfiyyetil hal hamanın teyziyetinde de münaza edilir. Yani tütü alan kişi hayvanın memecinde hiçbir bir şey bırakmayacak şekilde onu sağmak için gayret sarf edecektir. Halbuki hayvanın da bir sağılma usulü var. Ama müşteri onu açmaya çalışacaktır. Münaza olacak. İki, üç bu da çok önemli. Ve rubemâ yezdâdû feyahfelifû bi Hayvanın memeşindeki süt bir anda oraya inip, ondan sonra oraya hiç inmiyor diyebilir misin? Hayır. Süzülerek ne yapıyor? Memeye iniyor o süt. An be an iniyor. Dolayısıyla, hayvanın sahibi, bu hayvanın memeşindeki sütü sana 17 TL'ye sattım dediği anda da inme işlemi devam ediyor. Yani o da aldım dedi, atık bitmiş akit bittiğinde satılan nedir? O akit bittiği anda hayvanın memesinde olan süt satılmıştır. Medi' odur. Satılanma budur. Ama bu süt yerinde durmuyor ki sütüler hep gene geliyor. Dolayısıyla o gelen satılmış olana ne oluyor? Karışıyor. Medi' dediğimiz süt, medi' olmayan satılan dediğimiz süt, medi' olmayan, satılmayan ile ne oluyor? karışıyor. Yani satılmayan bir malı da müşteri teslim alacaktır. Bundan dolayı da batıldır bu hakik. Üç tane gerekçe saydı ha. Koyunun üzerindeki yünü satmak da batıldır. Yani koyunun üzerinde yün var. Kırkacak ondan sonra koyunun üzerindeyken diyor ki ben bunu sana şu kadar paraya tattım. Bu koyunun üzerindeki yünü sana 10 TL'ye sattım Misael. Müşteri de aldın mı? Vakit baktın. Neden? Çünkü o hayvandan yünün kesileceği yer de bir yerdi. Bir, iki. Feyaqal tenadur ki Dolayısıyla o neresinden kesileceği konusunda satıcı ile müşteri arasında münazaa olur. Aslında bu münazaa bir şekilde belki giderilebilir. Ancak burada yine aynen süt misalinde olduğu gibi, tabi süt kadar acil değilse de yün de an de an büyüyenir. Dolayısıyla satılmayan satılara ne olabilir? Karışabilir. Ondan dolayı bu akı batıldır. Şimdi burada bir kaide verecek. Bunun altını çiziniz. Hangi kitapta bu ibareyi görürseniz, evvelindeki hakiklerin batıl olduğuna hemen hükmediniz. Ne diyor bakınız? Diyor ki, "Velen sellemen لَا اِعُوا Diyelim ki, hayvanın nebeşindeki çükür sana 10 TL'ye sattım dedi. Müşteri de aldım dedi. Ondan sonra Hatan kişi hemen hayvanın memecinden sütü sağlı adama teslim ediyor. Bu akit şimdi sahihe döner mi? Bakalım. Evi sufe, badem akı veya akitten sonra hayvanın sırtındaki hülü hemen kırktı adam. Kırktı ne yapıyor? Müşteri olan kişiye teslim ediyor. La yecudu. Bu caiz olmaz. Ve yani kalibu sahihan. Bunun altını وَلَا يَنْقَلِبُوا صَحِيْحًا ifadesini bir yerde gördüğünüz zaman bilinmiş ki gerideki akit nedir? batıldır. Eğer akıt fâsit olsaydı hesabı akit meclisinde ortadan kaldırdığın, kaldırdığından dolayı يَنْقَلِبُوا صَحِيْحًا diyebilirdik. Bu akıt sahihe döndü diyebilirdik. Nitekim biraz sonra onu kullanacağım. Eğer وَلَا يَنْقَلِبُوا صَحِيْحًا diyorsa diyorsa değilmiş gerideki akit neymiş? Batıl ymiş. batıl olduğundan dolayı ondan sonra kırkıp teslim etmesi sütü sahap teslim etmesi münazayı ortadan kaldırır diyemeyiz. Çünkü ortada akit yok. Batıl o demek. Peki cenhalat. Vela deyü zira'in min sevin yadurruha etseb'i zu kısımlara ayırmanın kendisine zarar verdiği bir citsiden sarık gibi mesela, bir ziraı atmak nedir? Batıl mıdır, fasit midir? Bu fasittir. Yan kalibi sahihan diyecek biraz sonra. Bir, iki, ve kis'in muayyenin ki takvin, tavanla muayyen bir kirişi, muayyen, şu tavandaki şu kirişi sana şu kadar paraya sattım diyor, müşteri de aldım diyor. Bu satış nedir? Fasittir. Neden? Şöyle. Niye? Yani hu lahitü teslimuhi illa bi Çünkü o kirişi teslim etme ancak kirişe de bulunduğu mahalle zarar vermeye ile olabilir. Bu da aslinda. bakınız. Burası önemlidir. Hani sarıstan bir daha sana sattın dedi. Sarının bir belki bir var. Onu keserseniz ne olur? Bu ona zarardır. zarar. Ne Adam tuttu böyle dedikten sonra ki paciktir. Hemen akit meclisinde sarının bir metreşini bir lirana bu santimdir bir, bir lira kestiği ve müşteriye verdi. Ne olur? Akit sahih olur. Niye? Çünkü bu akit fasitlidir. Adam zararı yüklendi ise o tesadı ortadan kaldırdı ve teklif etti. Dolayısıyla akit neye dönmüş şimdi? Fahihe dönmüş. Değil. Ama batıl da bunu kullanamazdık. Bu ifadeyi kullanamazdık. Onun için diyor ki, e, Vener ve Lem şu aşağıya geçimden. Fakat çökülse ve şunluma, kabre müşteri akit ya. Müşteri daha akit tesketmeden önce tutar da satıcı bunları müşteriye teslim edecek olursa, ada olmaya döner bu akit. İşte demek ki yukarıda la derken ne demek istiyordu? Cayı değildir yani batıldır demek istemiyordu. Fasiktir demek istiyordu. Bu ibarezi on gösteriyor ha. Ve nelerden yapıldı hu el qo? Eğer o kirişi oradan kesmek zarar vermiyorsa ne gibi? Ve nelerden yapıldı hu el qo? Estağfurullah. Kesme hani o sarıktan paraktan yalınca kesme zarar vermiyorsa. Minte bin kır minte bin Kelibas kelimesi farsça bir kelimedir. Kalın bir kumaş demektir. O dönemde bir kumaş türü. Demek ki ondaki ne kadar keserseniz kesin kalan parçası mutlaka bir yerde işlem var ediliyor. Günümüzdeki astarlar gibi. ha, Astarda öyle bir türümüzde. Evi'atla gerahime muaykenetim bin nukrati tızzatin. Bu tabi eşkilerin kullandığı bir tabir. Gümüş ülkeden, gümüş ülkeden, nukra ülkeden demektir. Fıddada gümüş demektir malumumuz. Gümüş Külkeden muayyen bir hemleri kesmek gibi. Gümüş Külke var, oradan kesiyor, belli bir bir, bir hem oluyor. Kesiyor bir, bir hem, kesiyor bir, bir hem oluyor. Bu kesmekle geriye kalana bir zarar olur mu? Olmaz. Zaten bir hem oluyor, para oluyor. Yani. O dönemin ustalığı bunlar. Böyle olursa, böyle yaparsa, cahde, bu cahid. Neden? Zarar yok çünkü. Fesadı gerektiren neydi? Zarar. Yo zarar yok niye li tafa'i mani' mani' ortadan kalkmıştır. Mani neydi? zarar. O da zarar ediyor. Niye? Lan onlarla bir Okumacı kısımlara ayırmada bir zarar yok. Veya ülke gümüşü kısımlara ayırmada ne yoktur? Bir zarar yok. Okidna el-jiz'a'l muayyan. Hakikaten yukarıda Mecit'in tarih demişti ki muayyenin tavandaki muayyen bir kiriş demişti. Muayyen demese de, bu tavandaki bir kirişi sana sattın dese akit var. Bakın muayyen olunca faşin oluyordu, zarar söz konusuydu. Ama muayyen değil, bir kiristediği zaman da zarar değil, zarar var bunda. Sonucu belli değil hangi şey? Oldu mu? Onun için batıldı diyelim. Neden ayrılın muayyenin? La yemu kabiru sahihan ne demektir bu? Batıldır onun tabuşi demektir. Niyetenhu mekbulun Evet meçhuldür. Bak garar var. Bu dakiketin sorumliyetu var. Ve <gülüyor> la beyul mutabeneki. Ya burada kalalım. Güzel bir konu ama burada kalalım. Atladık mı biz tane? Onu okuyalım. Ve in qala hu wa sallahu onu şüphesiz teslim ettiği de akit sahih olmaz. Bak bunu düşüncan. Hani tavandaki bir kirişi sana faptım der. Ondan sonra tavandan herhangi bir girişi çirişi söküp müşteriye teslim etse akit sahi olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü akit batıl. Idir. Niye batıldı? Bilgi halim. Bilinmezlikten dolayı batıl idir. Bu bilinmezlik bizzat ayındaki bilinmezliktir. Onun için methulün akıbe dediği garardır bu İmam-ı Akit batıldır diyor. <gülüyor> Muzabene, muhakalen, mulabese yarın inşallah onları okuyacağız.